Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Bu ayeti duydum değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin? <gülüyor> duydum bu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim. Hazreti Ali şöyle dedi. Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır. Ey Allah'ım! Bizi O'na inen söze tabi olanlardan eyle Amin Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver Bizi O'na kavuştur Abim. Amin Allah-u Ekber. Ekber. Ekber O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz Ne de O'nu herhangi bir şeyle değişiriz Allah'ım Bizi onunla bir araya getir Babamı buraya gömdünüz ha Dün burada istirahat ediyordum Şimdi kabri mi oldu burası <gülüyor> Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? <gülüyor> Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki Gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk. 160. bölüm. Peygamberimizin defin işlemi bitmiş. Müslümanlar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Şimdi ne olacaktı? Her gören birbirine taziyede bulunuyordu. Hazreti Ayşe peygamberimizi kaybetmeden önce bir rüya görmüş ve bunu hayra yormuştu. Ama şimdi babasının ne kadar haklı olduğunu anlıyordu. Baba, bugün bir rüya gördüm. Hayır olsun Ayşe, ne gördün? Gökten üç ayın odama düştüğünü gördüm. Peki bunu nasıl yordun? Peygamberimizin bir oğlu olacağına yordum. Sen öyle yormadın galiba. Evet, ben farklı yordum. Eğer Rüyan sadıksa, yeryüzünün en hayırlı üç kişisi odanın bulunduğu yere defnedilecektir. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in yorumu gerçekleşmiş... Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin odasında defnedilmişti. Yürekleri Resulullah'ın hasretiyle kavrulan Ashab-ı Kiram acılarını dile getiriyordu. Dostun yokluğundan sonra Kalır mı hayatın tadı? Keşke emri hak vaki olsaydı da Hepimiz onunla ölseydik. Peygamberimiz'i Yattığı yerde böyle görünce Tüm dünya dar geldi bana Kemiklerim zayıflamış Ve kırılmış gibi Şaşkın Ve ne yapacağımı bilmez haldeyim Ey Ebu Bekir Yalnız ve çaresiz kaldın artık En sevdiğin toprak altında kaldıktan sonra Vay haline Keşke arkadaşımın vefatından önce kayalar altında bir mezara gömülüp yok olsaydım. Abdullah bin Üneys şöyle diyordu: "Belaların hepsini bir araya getiren bu felakettene gecem bitmez oldu. Beni saran kederden kurtulamaz oldum. Onun ölüm haberini verdiler bize. Bu felaketten kulaklar sar, gözler kör olur." Eğer ölmenin bir fayda sağlayacağını bilseydim, öldürürdüm kendimi. Onun yerine ben ölmüş olurdum. Lakin ne kadar karşı koysak da ölümü geri çeviremeyiz. Allah'a sığınmaktan başka çarem yok. Peygamber şairi Hasan bin Sabit de şöyle diyordu. Ey hareketsiz duran hidayet rehberi! Duruşun beni ürkütüyor. Sen, yeryüzündeki insanların en hayırlısı. Bizden uzaklaşma. Ey yaratılmışların en hayırlısı. Akan bir nehir içindeyken, şimdi yalnız başına susuz kalmış gibi. Senin yerine o kabre korulan ben olaydım. Medine ensara dar geldi. Yüzleri simsiyah oldu. Necar oğullarının boynu bükük kaldı. Seni doğuran ana bizdendi, mezarında bizde oldu. Allah seni bize hediye olarak göndermişti. Keşke Allah'ın ölüm emri bize de gelseydi. Ey iyilik sahibi, ey celal sahibi, ey yüceler yücesi Rabbimiz! Bizi peygamberinle bir araya getir. Ben artık teselli olmayan bir musibet zedeyim. Peygamberimizin halası Atike binti Abdülmuttalip bir yandan ağlıyor, bir yandan da şöyle diyordu. Musibetler ve belalar içinde hiçbir bela bundan ağır değil. Ey Atike, bundan sonra Muhammed'e ağla dur. Hakkı koruyan ve yol gösteren oydu. Şimdi zincire vurulmuş mahkumların bağını kim çözecek? Mezara konmuş Muhammed'den sonra Muhtaçların ihtiyacını kim görecek İnsanların dertlerini kim dinleyecek Hevesle beklediğimiz Allah'ın vahyini kim karşılayacak Ey gözlerim Bundan sonra sicim gibi gözyaşı dökün Nur, hidayet ve doğruluk sahibi Mustafa'ya ağlayın İyiliği, adaleti ve takvayı getiren o seçilmiş insana Yumuşak huylu, cömert fazilet sahibine Akrabalarına merhamet eden Kıtlık yıllarında yetimlerin dostu olana. Peygamberimizin diğer halası Safiye ise şunları söylüyordu Gönlüm perişan Malı yağmalanmışçasına, kendisine savaş açılmışçasına perişan. Beni saran hasret ve kederden gözüme uyku girmez oldu. Keşke ölüm şerbetini ben içseydim. Ölümle karşılaşan peygamberimizden sonra, ah ben nasıl sağ salim kalırım. Onun vefatıyla yeryüzü bambaşka bir hal aldı. Ben ölene dek içimde ayrılık ateşinden başka bir şey olmayacak. Ashabı Kiramın gözünde Peygamberimizi son görüşleri canlanıyordu. Sabah namazı vaktiydi. Namazlar kılınmış, herkes merakla Rasulullah'ın ne diyeceğini bekliyordu. O da onları oldukça duygulandıran ve hüzünlendiren bir konuşma yaptı. Bir ayağa kalkarak şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü! Sanki veda konuşması yaptın. Bizlere ne tavsiye edersin? Peygamber Efendimiz şu tavsiyelerde bulundu. Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. O halde siz, benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara sımsıkı sarılın. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattir. Ukbe bin Amir, Allah Resulü'nün son görüşünü hatırlıyordu. Peygamberimiz Uhud şehitlerine dua ettikten sonra minber üzerine çıkmış ve bizimle vedalaşırcasına şöyle demişti. Ben Kevser havuzunun başına sizden önce varacağım. Onun genişliği Eyleyle Cuhfe arası gibidir. Ben sizin, benden sonra Allah'a şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Lakin ben sizin, dünya hakkında yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olmanızdan korkuyorum. Bu, Resulullah'ı minber üzerinde son görüşüm oldu. Peygamberimizin sevgili amcası Hz. Abbas'ın oğlu da Allah Resulü'nün kendisine bir yolculuk esnasında söylediklerini hatırlıyordu. Resulullah terkisinde olan i̇bn Abbas'a şöyle demişti. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allahı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allahı gözet ki Allahı daima yanında bulasın. Bir şeyi istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana faydaları olamaz. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmıştır. Sayfalardaki yazılar kurumuştur. Peygamberimizin dediği gibi mukadder olan başa gelmişti. Artık bir şey değişmezdi. Resulullah ebediyeti intikal etmiş, ardında onun hasretiyle kavrulan gönüller bırakmıştı. Namaz vakti geldiğinde herkes Hz. Bilal'in ezan okumasını bekliyordu. Peygamberimizin defninden sonra kılınacak ilk namazdı bu. Müslümanların imamı, rehberi, önderi yoktu artık. Bu hepsine çok ağır geliyordu. Özellikle de Bilal'e. Ayaklarını adeta sürüklercesine ilerledi, durdu, Derin bir nefes aldı. Gücü tükenmek üzereydi. Kendini zorlayarak ezan okumaya başladı. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hazreti Bilal ezanı bitiremedi. O da ashabı kiramda hıçkırıklarla ağlıyordu. Peygamberimizin vefatından sonra bir daha Bilal'in yanık sesini ezan okurken duyan olmadı. Çünkü ne zaman ezan okumayı denese, Muhammed ismi geçtiğinde dizüstü çöküyor ve hıçkırıklara boğuluyordu. Hazreti Muhammed 63 yaşında ardında gözü yaşlı dostlarını bırakarak dünyaya veda etti. Onun gözlerine bakmış olan gözler başka bir şeyi görmek istemiyor ve onun nazarına alışmış yürekler başka hiçbir şeyle tatmin olmuyordu. Rasulullah'ın vefatı başlarına gelen en büyük imtihandı. Bundan sonra yaşanan hiçbir şey onları bu kadar üzemeyecekti. Ashab-ı kiram onunla yaşamak nimetine nail olarak ümmetin en hayırlıları arasına girmişlerdi. Şimdi onlardan hayatta olanlar kendilerinden önce vefat edenlerin yerinde olmak istiyor bir an önce Rasûl-ü Ekrem'e kavuşmak istiyorlardı. Bundan sonra sarılacakları iki kaynak vardı. Allah'ın kitabı ve Rasûlünün sünneti. Onlar ümmetin öncüleri oldular. İslam dininin yedi kıtaya yayılmasına vesile oldular. Hira mağarasında başlayan bu davet tüm dünyaya yayıldı. Rasulullahı tanıyan herkes, ona hayran olup derin bir muhabbetle bağlandı. Allah'ın selamı onun ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Asr Saadet radyo tiyatrosunu dinlediniz.